Günaydın. Haftaya mutlu bir haberle bir kampanya başarısıyla başlıyoruz. Sakarya'dan Kadir Akbalık 26 Ocak'ta başlattığı kampanyasında üniversitelerde uygulanacak katlamalı harç sistemine hayır diyordu. YÖK tarafından 2011 yılında kabul edilen katlamalı harç sistemi o dönemde öğrencilerin tepkileri nedeniyle geri çekilmişken 2015 yılında bu sistem tekrar öğrencilerin önüne kondu. Katlamalı harç sistemi nedir? Bu sistem, öğrencilerin normal sürede okulu bitirememesi durumunda ödediği harç miktarını aldığı AKTS değeri üzerinden yükselten bir sistemdir. Yani öğrencinin herhangi bir sebepten ötürü bir sene okulu uzatması durumunda ortalama olarak 2000-3000 lira gibi bir harç ödemek zorunda kaldığı bir sistemdir. Katlamalı harç sistemi neden kaldırılmalı? Birçok ülke ücretsiz üniversite eğitimi sunarken, ülkemizde zaten pahalı olan üniversite eğitimi bu sistemle daha pahalı ve zor bir hale getirilmektedir. Sistem içerisinde özellikle zaten yüksek harç ödemeleri yapan ikinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri bir anlamda okulu bırakmaya mecbur bırakılmaktadır. Zor şartlar altında eğitimlerini tamamlamaya çalışan öğrencilerin bu derece katı ve zalim bir haraç sistemine tabi tutulması sessiz kalınacak bir durum değildir diyen Akbal'ın kampanyasını bugüne kadar 22.500 kişi desteklemişti. Kampanyasında katlamalı harça hayır diyen Kadir Akbalık, başarı ilanını destekçileriyle şu mesajla paylaştı. 11 Şubat günü Bülent Arınç'ın açıklama yaparak katlamalı harç sisteminin kaldırıldığı bilgisini verdi. Pek çok kişi Change.org ve sosyal medya aracılığıyla bir araya geldi ve sesimiz gitmesi gereken yerlere ulaştı. Hepinize teşekkür ederim diyor kendisi. Bu şekilde ülkenin her yanında değişik üniversitelerde başlayan daha az imzalı ama onlarca başka kampanyada başarıya ulaşmış oldu. Bu öğrencilerin ses çıkarması sayesinde gelen önemli bir demokratik sosyal devlet kazanımı. Gelelim gelişmekte olan başka kampanya haberlerine. İstanbul'dan toplu taşıma saatleriyle ilgili başlatılmış bir kampanya var ki pek çok insanın derdi bu. Cenk Bilge İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gece 12'den sonra İstanbul'da metro, tramvay ve marmaray talep ediyor ve şöyle ekliyor. Dünyanın en büyük metropollerinden birinde yaşıyoruz fakat gece saat 12'den sonra özel aracınız ya da cebinizde yüklü miktarda paranız yoksa dışarıda olmanız yasaklanmış durumda. Metro ve tramvay hizmetlerinin gece 12'den sonra yapılmasını bir İstanbullu olarak talep ediyorum. Elbette sefer düzenlemesini uygun olacak şekilde yarım saatte bir saatte bir olarak düzenlenebilir bu. Bilge'nin kampanyasını şu ana kadar 12.400'den fazla kişi desteklemiş. Siz de imzanızda bu kampanyaya destek olmak isterseniz Change.org'a girerek imzanızı paylaşabilirsiniz. Sıradaki kampanya sahibimiz ise Ege Türköz. İzmir Fen Lisesi'nde öğrenci olan Türköz, Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir Fen Lisesi Müdürlüğü'ne hitaben başlatmış kampanyasını diyor ki, İstediğim olimpiyatçı izinlerinin yarım gün olmaması tekrar eskisi gibi tam gün olması. Olimpiyatçı olmayan arkadaşlarımız da aynı zamanda sınava girmemeliyiz. Derslere giremeyip sınavlara girmek büyük bir haksızlık. Bu kadar yük iki taraflı başarımızı düşürecek diyor ve desteğinizi bekliyor. Matematik, fizik ve diğer olimpiyatlara hazırlanan liseliler de taleplerini bu şekilde okul yönetimine iletmiş. Kar tatil isteyen öğrencilerin talebi kadar önemli bu herhalde. Gelelim Antalya'dan önemli bir vatandaş hareketine, özellikle tırmanışçılar için çok önemli bir kampanya. Züleyha Görken, Bayırı tırmanış bölgesine verilmiş maden arama ruhsatının iptalini talep ediyor. Şöyle demiş, Sayın Taner Yıldız ve Sayın Sadi Civelekoğlu, dünyamızın en değerli ve en çok sevilen, İlk 10 kaya tırmanış bölgesinin arasında yer alan, senede 10 bin yabancı turistin ziyaret ettiği Geyikbayırı Spor Tırmanış Bölgesi kayalarına 4 Aralık 2014 tarihinde maden arama ruhsatı verilmiştir. Bu kayalarda son 15 yıl içerisinde yaklaşık 1000 tırmanış rotası hazırlanmış ve ekoturizm bölgesi ilan edilerek kış turizmine Önemli bir katkı sağlamayı başarmıştır sadece yazları turistlerin gel geldiği Antalya'da. Bu kayalarda yapılacak olan maden arama işlemi kayalarda dönüşü olmayan zarara yol açacak ve tırmanış bölgesinin kapanmasına neden olacaktır. Bölgenin ayrıca önemli bir su kaynağı bulundurması, Likya yollarının başlangıç noktası olması ve doğa sit alanına yakınlığı nedeniyle maden ocağı işletilmesine uygun değildir. Bu maden arama ruhsatının iptal edilmesini talep ediyorum." diyor Züleyha Görken kampanyasında. Siz de bu kampanyaya destek olmak isterseniz change.org/geyikbayiri adresinden ulaşabilirsiniz. Hayriye Tuncay bir vegan olarak kampanyasını başlatmış ve büyük market zincirlerinden vegan ürünler getirmeleri talebiyle sizden destek bekliyorum demiş ki. Belki çoğunuz bu kelimeyi ilk kez duyuyorsunuz. Fakat az da olsa Türkiye'de vegan insanlar bulunmakta. Veganlar kısaca hayvansal ürün tüketmeyenler olarak adlandırılabilir. Fakat bu tür ürünler bulmakta çok zorlanıyoruz ve bunun için yardım istiyoruz. Vegan yiyecekler, kozmetik ürünleri vesaire siz de marketlerde vegan ürünler görmek istiyor ve satın almak istiyorsanız Change.org'dan Tuncay'ın bu kampanyasını destekleyebilirsiniz. Vegan olun olmayın en azından hayvan ürünlerinin bulunmadığı ürünlere ulaşmak isteyebilirsiniz. Sosyal devlet anlayışına yönelik bir başka kampanyayla devam edelim. Mücahit Avcı'nın başlattığı kampanya yeni çipli kimlikler için 18 lira olacak bedelin kaldırılmasını talep ediyor. Ben zaten vatandaşım diyerek başlamış bu kampanyasına çipli kimlik kartıyla birlikte 1976 yılından beri hayatımızda olan mavi ve pembe nüfus cüzdanları artık geçerliliğini yitiriyor. 10 yıl kullanım süresi olan yeni kimlik kartlarıyla vatandaştan Periyodik olarak para kazanmayı amaçlamakta olan devlet, vatandaşa hizmet görevini ihlal ediyor. Her vatandaşın vergi ödemek gibi bir görevi varsa devletin de vatandaşa hizmet etme görevi vardır. Vatandaşı gelir kapısı olarak gören bu uygulamayı sona erdirmek için kampanyanıza desteklerinizi bekliyoruz demiş ve şu ana kadar 94 binden fazla kişinin desteğini almış bu kampanyasında Change.org Taksim ben zaten vatandaşım. Adresinden siz de imza verebilirsiniz. Gelelim günün son kampanyasına. Nazlı Köse Türkan Koçtaş'a yönelik başlatmış bu kampanyasını. Biraz belki veganlar için başlatılan kampanyayla da örtüşen bir kampanya. Diyor ki, kaz tüyü, yastık ve yorgan satışını durdurun. Önce saçınızdan bir tel koparın lütfen. Canınız yandı değil mi? Şimdi tek tek saçlarınızın yolunduğunu hissedin. Ne hissedersiniz? O acıyı tarif edebilir misiniz? Kaz tüyü, yastık ve organlar kazların tüylerinin canlı canlı yolunmasıyla elde ediliyor. Sevgili Koçtaş yetkilileri, daha fazla para kazanma uğruna masum canlıları bu acıyı yaşatmak istiyor musunuz? Koç grubunun kan kokan ürünlerden para kazanmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Lütfen güzel bir adım atın ve bu pazara darbe vurup herkese örnek olun. Dikkate alacağınızı umuyorum demiş Türkan ve bu kampanyayı siz de change.org'da bulabilirsiniz. Değişim rüzgarları her konuda bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de bir kampanya başlatmak isterseniz Change.org adresine girebilirsiniz. Buradan rahatlıkla kısa bir sürede kendi değiştirmek istediğiniz konuda harekete geçebilirsiniz. Esen kalın.